Bismillahirrahmanirrahim. Birinci Lema Hazreti Yunus İbn-i Metta -hani Hazreti Yunus İbn-i Metta aleyhisselatu ve, münacatı, ve aleyhisselatu vesselamın münacatı ve aleyhisselatu vesselamın münacatı ve en, en, en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duadır. kısa meşhuresinin hülasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağ dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimîn münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat, onu sahidi selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkârı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faideleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabdan başka bir melde olamadığı da aynen yakın gördüğünden, sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hudu, musahhar etmiştir. O nur tevhid ile, o nur tevhid hudun ile, karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip, ve zelzeleli, davari, envac dehşeti içinde, denizi, o Nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve denez olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler ta sahili selamete çıktı. Şecereyi yaktığın altında, o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hazreti Yunus Şus Aleyhisselam'ın, birinci vaziyetinden, yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz, nazarı gafletle, onun gecesinden, yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz, Buhut, onun hududundan bin derece daha muzırdır. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece Hayatın daha. Hayatı mahvına çalışıyor. Bizim havayı nefsimiz hudumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Buhut, onun hudundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hudu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hudumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahfına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus aleyhisselama iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya müsebbibül esbabı olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimîn demeliyiz ve aynı ki anlamalıyız ki gaflet ve delâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevayı nefsin zararlarını defedecek yalnız o saat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba halik Semavat ve arzdan başka Hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali, ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa! La ilahe-i vücuttan en başka hiçbir şey, hiçbir kirette, onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus aleyhisselama o münacatın neticesinde buldu ona bir merkub, bir tahtel bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü mine zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla tenevür etsin manzara ve manzaralarını geceyi dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe enklavetsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an Hakîmin tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip, ta sahili selamete çıkaracak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenesühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine, nazar ibret ve tefekkürü keyiflendirerek, okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkebumuz olup, bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl, El madem insan, öyle bir insan mahiyetinin camiyetini itibariyle olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştekane sever. Elbette böyle bir insanın ma'budu, Rabbi, Melce-i, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kâinat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari, Vâri, La ilâhe illâ ente subhâneke inni küntü minez-zâlimîn demeye muhtaçtır. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim